Geçtiğimiz hafta Abdullah bin Selam hazretlerinden Medine devrine artık başlamıştık hicretten sonra Değil. ve Abdullah bin Selam hazretlerini anmıştık. Mevzuyu da orada sırlamıştık ve inşallah bu haftada mevzumuza, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem inşallah bu muhabbetle dinleneceğiz hem de sizi dinleyeceğiz abi. Efendim teşekkür ederiz. Bu, bu güzel e, sözü tevdi kılma üslubunuz gerçekten... Allah razı olsun çok hoş oluyor Neticede sizin sıcak o muhabbetle girizgahınızdan sonra Biz de biraz daha böyle konuya muhabbette sıcak bir giriş yapmış oluyoruz Allah razı olsun Şimdi efendim malum Medine devrinden bahsediyorduk Ve dedik ki Medine tekrar dinleyen kardeşlerimiz için Veya son kısmı dinleyen kardeşlerimiz için zikretmiş olalım Medine devri dediğimizde Yesrib yani şu anda Medine dediğimiz yer iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifiyle Medine oluyor İnşallah ilerideki bahislerde hem medeniyetin menbaı insana insan gibi yaşamayı öğreten Hazreti insanların da efendisi olan Resulullah Efendimiz'i hem de insanların kendi aralarındaki münasebetleri koruyabilmeleri ve düzgün şekilde olabilmesini sağlayan medeni kanunların da ilk kez en güzel şekilde insan hayatına tatbiki hep bu yerde olmuştur işte böyle olduğu için hem mekan olarak hem kanun kaide hayat tarzı olarak tam bir medeniyete kavuşması Resulullah Efendimizde olduğu için Medine denilmiştir fakat Medine yetmiyor tabi Medine denildikten sonra Bir de ne diyoruz Medine-i Münevvere Diyoruz çünkü Medine Hala Ve inşallah kıyamet sabahına kadar Resulullah Efendimizin Müjdesiyle son güne Kadar nurunu Kendisine teveccüh edenlere Vermekte ve Medine-i Münevvereye O ruha yakınlık gösterenlere Hala nurunu vermekte Ve nurlandırmakta hem kendisi nurlu hem kendisine gelenleri nurlandırdığı için Medine'yi münevvara nurlanmış ve nurlandıran yer Medine şeklinde de bir vasıf var ne kadar güzel bir vasıf biliyorsunuz nur öyle bir şeydir ki ateş, nar dediğimiz menşe olarak ondan yaratıldığı söylenir fakat nur öyle bir şeydir ki o ateşin içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın ateşe ateşliği verdiği sır vardır. O sır nurdandır. Her şey nurdan yaratıldı çünkü. Ateşin de aslı nurdur, toprağın da aslı nurdur. Hepsi bir nurdan yaratılmıştır. Ateşteki nur çok belirgin olduğu için nar ve nur kıyası mukayesesi hep yapılmıştır hani meleklerin yaratıldığında yakmayan ateş veya ateşin ziyasından yaratılmıştır diye söylemelerinin sebebi hatta meleklerin latif cisimlerinin biraz böyle sıcak diyebileceğimiz bir letafette oluşu yakmayan bir ateşten veya ateşin nurundan yaratıldığı için derler fakat esası ateş dahi nurdan yaratılmıştır şimdi bunu niye anlatıyorum şunun için anlatıyorum Medine-i Münevvere'de öyle bir nur vardır ki ve Medine-i Münevvere denildiğinde o nurlanma öyle bir nurdur ki bu nur insandaki her türlü ateşi söndürebilme kabiliyetindedir. Efendim makbul olan ateşler de var. Mesela aşk-ı ilahiyeyi ateşe teşbih ederler. O ateş de kötü bir şey midir? Onu da mı söndürüyor bu nur diye akla gelebilir evet o nur o ateşi de söndürür nasıl söndürür o ateş o insana düşen kor gibi düşen o yakıcı ateş zaten bu nura kavuşmak içindir yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı belde dahi beldenin sınırları dahi daha ona gitmeden evvel aşıkların varacağı en son noktadır İşte o yüzden kendisine bulunduğu beldeye Medine-i Münevvara aşıkların kıblesi aşıkların kıblesini kendisine gösteren zatın merkadi şehri olarak hala Medine-i Münevvara kendisine yönlenenleri ve yönelenleri nurlandırmakta şehvet, gadab, nefsani nari, cehennemi ateşlerini söndürebilecek bir nura kavuşturmakta Aşkı ilahiyle başlayan o ateşin de yakıcılığı yerini vustat serinliklerine bıraktığı için oraya Medine-i Münevvere deniyor. Tabii ki sözü bu kadar uzatmamızın bir sebebi var. Gerçi bana göre belki bizim hatamız sözü uzatmadığım gibi geliyor ama çünkü daha söylenmedik çok söz varmış gibi geliyor ama muhataplarımızı üzmemek de bizim üzerimizdeki hakları tabii. Fakat şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi camaziyel ahir ayı artık bitmek üzere. Bundan yaklaşık işte bir hafta sonra, 8-10 gün sonra ne yapacağız? İnşallah bir Şerif'e gireceğiz. Recebi Şerif 3 ayların başlangıcı. Bizim programı dinleyen kardeşlerimize hep tavsiyemiz şu. Tarihi malumat olarak bu programları dinlemek tabii ki lazım. Çünkü tarihi malumattan da e, var istediği bir şekilde işliyoruz yani konumuz icabı siyeri nebi olduğu için tarihi malumat muhakkak işleniyor fakat esas bizlerin bahsetmek istediği şey bu tarihi malumatın yanında insana lazım olacak muhabbetin tahsili zaten biz bir programı siyeri nebi değil de muhabbet bağı diyerek siyeri nebiden kastı direkt olarak programın ismi Yapmamızın sebebi de bu. Efendim işte İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Recep-i şerif Cenab-ı Hakk'ın ayıdır. Yani bütün aylar Allah'ındır. Bütün zaman ve mekan Allah'a aittir. Bize ait zaten bir şey yoktur ki hepsi Allah'ındır. Fakat Recep-i şerifte işte Recep Allah'ın ayı Şehrullah diyerek Ramazan'dan evvel bir hazırlık mevsimine dikkat buyuruyorlar. Dikkatlerimizi bu aya veriyorlar. Recep ayı muhterem üzerinde düşünülmesi gereken, ibadet taatla güzelce günlerinin, gecelerinin geçirilmesi gereken bir ay. Malum ilk cuma gecesi çok bereketli. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin ve kendisinin kullarına, affetmek, mağfiret etmek, rızık dağıtmak, yaptığı amelleri misli misli vermek üzere rağbet ettiğinden dolayı ve devamlı sevapların adeta saanak saanak nuru ilahinin saanak saanak yağdığına işaret eden bir ismi var bu gecenin. Regaip deniyor. İşte bu geceyle beraber belli güzel hadiselerin de seneyi devriyesi yine bu ayda Recep'in 27'sinde İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nasıl bir insan olmak icap ediyor Allah'a nasıl bir kul Olmak icap ediyor Onun sırrını resmi Olarak bütün dünyaya ilan ettiği Kainata bir Mühür gibi vurulan Ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığın Allah Resulü'nün Yakınlığı nezdinde Nasıl bir güzellik olduğunu Beyan eden İsra dediğimiz Miraç gecesi hadisesi de Yine bu ayda zuhur etmiş Şimdi biz bu temennilerle Muhabbet bağına başlıyoruz ve diyoruz ki Ya Rabbi Ya İlahel Alemin Şu camaziyel evvel Ve camaziyel ahir Ayları hürmetine Sen bizim tövbelerimizi Kabul eyle Amin. Günahlarımızı affı setreyle Amin. recep şerif ki şehrullah diye buyurdu Hz. resul Ekrem bu receb-i şerifin berekatından, feyzinden, nurundan güzelliklerinden ve rahmetinden ve rağbetinden bizi en güzel şekilde nasiptar eyle Amin. bu aydan nasiptar oluşumuza da günahlarımızın affını sen vesile eyle diyerek duamıza başlıyoruz ve bu duamıza şöyle devam ediyoruz ya Rabbi Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatı saadetinden bahsederek Fakat sadece Onun hayatından bahis olarak değil Hal olarak da nasiplenerek Bu aylara Mubarek günlere erişmeyi Cenab-ı Hak Bizlere nasip eylesin Amin. Ve geçenlerde bir alim Bir hoca efendiyle Allah dostu diyebileceğimiz O şekilde hüsnü edebileceğimiz bir zat ile Sohbet ederken fakire şöyle bir şey söyledi. Evladım dedi, şimdi Resulullah'a metü için bir şeyler okuyabilirsin veya alırsın bir kitabı Resulullah Efendimiz'in hayatını öğrenmek için okursun veya sohbetini dinlersin. Zahiren baktığında mesela 10 dakika bir şey okuyacağına, 10 dakika bir ilahiyi veya Resulullah Efendimiz'e Metü şiirini Nutkunu, Kaside'yi Okuyacağına belki 10 dakika içerisinde Yüzlerce salatü selam edebilirsin İlk bakışta bu bir kayıp gibi gözüküyor Ama dedi Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim Mühim olan Selatü selamın çokluğu değildir Mühim olan Anının, dakikalarının, saatlerinin Allah Resulüne veya Allah'a has edilmesidir dedi Yani 10 dakikada 100 tane bin tane Selatü Selam okuyorsun Ama bir yandan da bir başkası alıyor Muhabbette gözyaşlarıyla veya acaba Benim peygamberim nasıl bir hayat sürmüş diye Merak edip eline bir kitap alıyor okuyor O 10 dakika zaman kime gitmiş oluyor? Allah ve Resulüne ayrılmış bir zaman oluyor Bir de sen bunu kendi kendine gönülden yaptığın için Aşkını muhabbetinde içine koyuyorsun İşte önemli olan odur Yani mühim olan sadece kemiyet olarak Yani adet olarak şunu yaptım bunu yaptım demek değildir Nedir peki üzerimizde bir zaman daima işini yapmakta Tabii bir şekilde üzerimizde bir zaman geçmekte Mühim olan o zamanı muhabbetle Allah'a ve Resulüne tahsis etmektir. Sohbetin güzelliği de budur. Sohbete girersiniz, Allah'ın kelamından, iki can Serbere Efendimiz'den bazı sözleri duyarsınız ama arada birçok şey girebilir, birçok şey karışır. Fakat siz o niyetle girersiniz ve o niyetle o iklimi, o havadaki o güzelliği solursunuz. İşte o müddet zarfında sanki devamlı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allahu salli ala seyyidina Muhammed Demek gibi size ecir nasip olur Şimdi ne demek istiyoruz? Hep bu soruyu soruyoruz ya biz Hem kendimize hem dinleyicilerimize Şu anda da muhabbet bağında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini Dinlemek üzere şu frekansı ayarladınız ve bizleri dinliyorsunuz. İnşallah bizler de sizler de hep bu niyet üzere şu anda bu frekansta veya şu ortamda bulunduğumuzdan dolayı devamlı olarak Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed diyormuşçasına ecir kazanabiliriz. Yeter ki Cenab-ı Hak bizleri bu niyette birleştirsin ve buluştursun. İşte bu kadar sözden sonra Medine-i Münevvere'ye teşrif eden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetlerine gelişi yani Hazreti Halit bin Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari radiyah el-Bari Efendimizin hane-i gelişini ve bu arada Medine-i Münevvere'de yaşayan Yahudilerin de ileri gelenlerinin yavaş yavaş İslam'a girişlerini anlatan bahisleri geride bıraktık. Fakat tamamen güvenli midir medine? Tabii ki Muhammedül Emin hem kendisine teveccüh edenler için hem Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği güzellikler için Devamlı bir emniyettedir. Fakat iki cihan serveri efendimiz dahi buna rağmen Medine-i Minabe'de tedbirler almaktan geri kalmayacaktır. Asabına bu hususta da numuneyi imtisal yani güzel bir örnek, uyulması gereken bir örnek olacaktır. Zira Medine'nin durumu hem Mekke'den dolayı hem Medine'deki müşrik artıklarından dolayı çok çok da rahat değildir ilk zamanlar. İstiyorsanız onu bir de sizden dinleyelim. Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Medine'de hürriyet ve huzur içinde bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler büsbütün rahatsız olup endişeye kapıldılar.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 Aksi takdirde başlarına gelecek her türlü hadiseye razı olmaları gerektiği belirtiliyordu. Tabi burada bir muhtıra tabiri var ama şimdi insan böyle tabirleri konuşurken de biraz çekiniyor. Bu muhtıra tabiri ihtal kelimesinden geliyor tabiatıyla. Fakat müşriklerin yaptığı bu işe muhtıra denmez. Ultimatom da denemez. Olsa olsa bir tehdittir. Yani ihtardan öte bir şeydir. Tehdit. Peki muhtıra ihtar etmek tehditle aynı mıdır? Aynı değildir. Muhtıranın daha teknik açılımları vardır. Biz hep bunu, bunu söylüyoruz ve de devam edeceğiz. İslam'ın tarafı, hidayete eren taraf daima medeniyet ve medeniyetin gerektirdiği insani ölçülerdeki münasebet ve belli bir seviyeyi tutturmuştur. Fakat Mekkeli müşrikler için yapılan bunlara karşı yapılan hareketleri bu kategoride değerlendirmemek lazım mesela Allah Resulü'nün asabından müşriklere muhtıra gönderilebilir muhtıra olur bu fakat müşriklerin buna karşılık vermeleri veya buna benzer şey yapmaları muhtıra manasına gelmez şunu anlatmak için söylüyorum medeniyetten uzak insanlar medeniyeti bilen insanlar değil Hz. Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var Soruyorlar alimle cahil arasındaki fark Diyor ki alim hududunu bilir Cahil hiçbir zaman hudutta tanımaz diyor yani Ne günahında ne başka işinde Hududunu bilmez Cahilin salihinden bile korkulur diyor Yani ibadet edeninden bile korkulur Cehalet öyle bir beladır Çünkü hududunu ve haddini bilmez Allah'la olan haddinde bilmez, kendi olan haddini hududunu da bilmez. Çapını da bilmez. Mesela cahil bir adam ibadet taat yapar, kendini peygamber seviyesinde görebilir. Cahildir işte. Haddini bilmez. Anlatabiliyor muyum? Burada da tehdit vardır. Muhtara haddini bildiği ölçülerde o hat ve çerçeve içerisinde karşı tarafa bildirilme ve onu o hudutlara çekmek için söylenmiş bir sözdür muhtıranın kendine göre hoş öyle muhtıralar vardır ki öyle tarihe mal olmuş muhtıra ihtar manasına İslam tarihinde öyle şeyler vardır ki bunlar tehditten öteye geç, geçmeyen şeylerdir fakat biz burada böyle yerleşsin diye hani müşriklerin muhtıra vermesi işte müşrikler muhtıra da veriyor gibi de anlaşılmasın yani muhtıra vermek müşriklerin işi değildir Başkalarının yani başka bir şeydir o. Nedir? Tehdit mektubu gönderiyorlar. Tehdit ediyorlar Peygamber Efendimiz. Evet. Fakat Kureyş müşriklerinin bu iki muhtarası Medine'li Müslümanlar üzerinde hiçbir menfi tesir meydana getirmedi. Bilakis, Çünkü tehditten korkan bir cemaat değil. Yani onlar tehdit yaptılar o tehditten çekinen bir cemaat değil. Evet. Bilakis sert cevaplarla karşılandı. Böylece Mekkeli müşrikler Medine'de korku ve tehdit ile kimseyi Hazreti Resulullah'ın aleyhine çeviremeyeceklerini anlamış oluyorlardı. Evet. Medinelilere gelen bu ihtar mektuplarından Peygamber Efendimiz de haberdar olmuştu. Bu sebeple Medine devamlı tayakkuz halindeydi. Her an müşrik saldırısı olabileceği ihtimaline binaen Resul-i Ekrem Efendimiz devamlı ihtiyatlı bulunuyor Müslümanları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyordu. Çünkü bu aynı zamanda siyasi bir tedbir. Fakat ara veriliyor tabii, ara geldi. İstiyorsanız hem Medine-i evreye geldiği halde ki Can Server Efendimiz'in niye hala bazı şeylere maruz kaldığını ve niye tedbir aldığı hususunu ikinci bölümde mi? Eyvallah. Peki eyvallah. öyle yapalım o zaman. Medine'de Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra Müminlerin Hala bir teyakkuz halinde olmaları Ve Medine'de Bu teyakkuz halinde Peygamber Efendimiz'in aldığı önlemlerden Bahsediyorduk ki bir ara vermiştik abi Evet Şimdi şöyle denebilir Tehdilden korkmuyorlarsa Niye teyakkuz halindeler Çünkü İslamiyet'i Seçenlerin Ve Medine-i Münevvere'de bulunanların o emniyeti sadece kalplerde olan bir hadise değil. Emniyet kalplerde emniyet duygusu olabilir. Fakat neticede toplumda da bunun hakim olması lazımdır. Çünkü insanlar kalbinde bu emniyeti duymak mecburiyetinde değillerdir. Fakat bu emniyeti dışarıda sağlamak mecburiyeti vardır. Eğer güvenli bir beldeden, güvenli bir yerden bahsediliyorsa her yeri güvenli, hala kalbinde emniyet duygusu yok. Bana ne olur düşüncesi, o evhamdır, olabilir. Hakikat emniyeti bozabilecek ve sanki zayıfmış ve dışarıdan gelen tecavüzlere de bir şey yapamıyormuş havasını vermek, otorite için çok büyük bir boşluktur. İşte tam bu zamanlarda müşriklerden birisi bir suikast yapabilir, Efendim bu tehditler üzerine hani şimdi de var ya Bir yerde bomba patlatıyorlar bir yerde bilmem ne yapıyorlar işte yola mayın döşüyorlar Aman bak çok kötü falan gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar ya Bu yüzyıllardır aynı devam etmiştir Yani emniyetsiz olduğu duygusunu vererek otoriteyi sarsma Bu bir siyasettir ve yeni yapılan da bir şey değildir bu Senelerdir yüzyıllardır olan bir hadisedir O emniyet kah bahane edilişinden Ka emniyetsiz oluşu bahane edilişinden Ne dümenler çevrilmiştir, Ne tezgahlar yapılmıştır vesaire vesaire İşte iki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sanki bu tehditlerin neticesinde Onlar o müşrikler Bir şey yapabiliyorlarmış izlenimini Uyandırmasınlar diye Suikastlara karşı Münferit asla arkadan Desteklenmekle Netice alamayacakları fakat münferit hadiselerle insanların düzenini bozmaya çalışacak bu nevi hareketlere karşı çok çok uyanık hareket edilmesi gerektiğini bizzat tavsiye ediyorlar. Hatta bu Medine-i Münevver'in ilk senesinde, ilk senesinde kendisini gösteren ve ilk senesinde bu dikkatin daimi devam ettiğini tarih kitaplarından, sihir-i kitaplarından, eserlerinden öğreniyoruz. Şöyle bir hatırıma gelen bir şeyi müsaadenizle nasıl diyeyim? Hatta iki Cihan Serber Efendimiz işte Hani Sadedine geçtikten sonra keşke e, elimizin etrafında, civarında bazı muhafızlar olsa da bu hıfsı himaye işini onlar üstlense diye düşünüyorum diye ailesiyle paylaştığında dışarıdan bir ses işitiyor iki Cihan Serber Efendimiz kimdir o diye seslendiğinde. Ya Resulallah benim Sadi ibn-i radıyallahu anh ne arıyorsun burada diyor öyle gönlüme düştü ya Resulallah kapınıza dursam da muhafızlık yapsam diye diyor. İşte sahabe-i kiram hazaratının Resulullah Efendimiz'in kalbine, ruhuna ne kadar yakın oldukları iki can serveri Efendimiz'e ne kadar yakın olduklarını ve o zamanki Medine-i Münevver'in de pozisyonunu konumunu anlatması açısından çok önemli bir detay Cenab-ı Hak Sadib Nebi Vakkas Efendimizin ve cümle sahabe kiramın yakınlığına bizleri eriştirsin inşallah Amin. ve yakınlığına. Şimdi o bir yandan peki şu da akla gelebilir efendim niye devamlı mücadele? Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur peygamberlere ve Allah velilerine. Hiçbir zaman ne nefislerinden ne etraflarından ne cemiyette kendilerine, ee, emniyeti tevdi kılınmış olan ümmetinin e, korkularından emin olabilecek tamamen bir emniyet hali vermiştir Cenab-ı Hak yani şunu demek istiyoruz yine aynı insanın nefsinde hannas denilen devamlı göğsünden saddından vesvese veren şeytanın vesveselerine ve insanlardan Sureti insan, sireti şeytan olanların Vesveselerine devamlı Tabi olan Şer odakları ve güçleri gibi insanın hiç terk etmeyen Bir sıkıntı vardır Bu peygamberlerin Etrafı, ümmetlerinin Muhafazası, beldelerinin Muhafazası, içinde hep Böyle olmuştur, hep bir sıkıntı hali vardır Niye? O, o zatın terakki ettiğini gösterir Yükseldiğini gösterir yani devamlı mücadele olacak ki, devamlı karşıdan bir şeyler, bir taarruz veya içeriden bir taarruz olacak ki, hep onların, o taarruzların ve o tasallutun kesilmesiyle, onlarla mücadele edilmesiyle hep mücahede ve mücadele sevabı kazansın. Peygamberlerde ve velilerde, hani biz şöyle zannederiz, bir adam bir velayet makamına çıktığında, bir kişi velayet makamına yükseltildiğinde, Zannederiz ki bu adamın içine şeytanların en nefsiliği hiç işi olmaz. Hayır, tam tersidir. Onların şeytanı da, nefislerindeki onlara müptela olan belalar da fevkalade çok büyür. Hani bu şuna benzer, 10 kişilik bir e, haydut ordusunun saldıracağı yer bellidir. Veya ona karşı çıkartılacak kuvvet bellidir. Ama 1000 kişilik bir orduya karşı savaşacak, bir kuvvet yine bellidir ona denk olması lazımdır. Nasıl ki kişiler makamı mevkiisi mesela asker olarak düşünün albay general falan filan diye yukarı doğru çıkıyor. Himayesindeki askerler büyüyor. Bu aynı zamanda nedir? Büyük tehditlere karşı kurulan bir ordu demektir. Büyük tehditler zin muhatabıdır o ordu ve o paşa o yüksek rütbedeki insan. Öyle değil mi? Evet. Basit falan yerdeki bir hırsızlık için koskoca bir general seferber olmaz. İşte uzman çavuşu gider, teğmeni gider o kadar neticede. Aynı bunun gibi velayet makamına yükselmiş bir zata, şeytan ordularıyla beraber hücum eder. Ve en yüksek kendilerine göre en rütbeli en kıdemli haydutunu gönderir, onun üzerine salar. Yani Allah velilerine ve nebilerine, en şedid, en şiddetli kafirler ve şeytanlar musallat olmuştur. Dolayısıyla, Medine-i Bunevveri'ye gelindiğinde tam bir rahat, Mevzubahis değildir. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devamlı terakki etmesi, Sırrından dolayı bu şekilde bir rahatsızlık vardır. Hem de, Allah Resulü'nü oraya davet ederken dediler ki, Canlarımızla, mallarımızla sana biz hizmete hazırız. İşte Allah onlara, bu hizmete hazırız sözünün ne kadar doğru olduğunu hem onlara, hem şu andaki yaşayan Müslümanlara göstermek için bu nevi musallat olan kafirlerin, müşriklerin efendim, azgınlıklarına karşı durma hali göstermişlerdir. Bunun hikmeti de budur diyebiliriz. Bu şekilde de bakılabilir. Hani kitapta, kitaplarda farklı şekillerde yazılan şeyler var. Biz Onların dışında biraz daha farklı bir veçeden bakılsın diye bunları zikrettik. İstiyorsanız bu bahsi böyle geçelim. Eyvallah. Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar, Ensar, muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi esirgemiyorlardı. Ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirememişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medine'li Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Tabi bu iklimine e, alışık de derken kıymetli dinleyenlerimiz hani Medine'nin daha sıcak olduğu gibi bir kanaate sahip olabilirler. Hayır öyle değil. Tam tersine medine Münevvere iklim olarak daha soğuk Mekke'den. Hele kış mevsimlerinde neredeyse Mekke ile Medine arasında 10 derecelik bir fark olabiliyor. Hatta 15 dereceye kadar. Daha evvel de zikrettik tarihte tespit edilmiştir. Medine-i Münevvere'de soğuklarda dolayı suların donduğu görülmüştür. Yani iklim olarak biraz serin. Hele bir de hicretin mevsim olarak, e, kış mevsimine falan denk geldiğini belki düşünebiliriz. Öyle olduğu kanaatindeyiz. Öyle olursa bayağı bir soğuk bir iklim. Yoksa Medine-i Münevvere'nin havası hani biraz daha ülkemizle mukayese edersek, ülkemizin havasına daha yakındır. Etrafı onun da dağlarla çevredir ama, dağlar çok uzak mesafededir. Yani Medine bir ovalık yerdedir. Mekke-i Mükerreme de öyle değildir. Mekke-i Mükerreme de vadi gibidir. Ve dağlar daha bitişiktir. Dolayısıyla, e, rüzgarı kestiğinden dolayı da daha sıcak olur. Ve karasal iklimin, o selinliği de, e, pek kendisini o vadi içerisinde o dağ iklimiyle beraber pek fazla hissettirmeyebilir. Fakat medine Münevvere'de bayağı rahat, serin bir hava var ama velev ki iklimden olsun bu anlattığımız sebeplerden dolayı veyahut çarşı, pazar, örf, adet meseleleri biraz daha farklı, tam bir intibak edilemediği ve dolayısıyla muhacirlerin ne kadar yardım görse de ensardan yine de daha farklı bir hususi yardımlaşmanın, teessüsünün şart olduğu kanaate hasıl olmuştur. Tarihçilerimiz de. Tarihçilerimiz böyle düşünüyor. Fakat mevzu bundan ibaret değildir. Mevzuun temelinde Allah için hicret edenle Allah için dinini yaşayan kişinin, aynı berdede olan kişinin bir şekilde beraber, Allah katında aynı hükümde, aynı beraberlikte olsun diye kardeşliğinin teessüsü için ahlet kardeşliğinin temelini oluşturan bir e, uygulama başlatacaktır iki can server efendimiz e, işte onu anlatacak inşallah evet nitekim Medine'ye hicretten beş ay sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ensarla muhaciri bir araya topladı 45'i muhacirlerden 45'i ensardan olmak üzere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 tabi bu, bu da bu gayeyi güdüyordu meselesini daha evvel de anlattık yani bunlar tarihçilerin bakış açısıdır vesairedir ama adı ahiret kardeşliği bunu. yani hem dünyada kardeşlik hem ahiret kardeşliği bu kardeşliğin hani biz okuyoruz da bizim tarihimizde bizim İslami kültürümüzde var da biz yüceltiyoruz çok çok övüyoruz diye düşünebilirler fakat böyle değildir Mekke ve Medine Medine'lilerin yani muhacir ve ensarın birbiriyle olan bu kardeşliği şu anda hala Vatikan'da bile, çok önemli dini merkezlerde bile, tarihi merkezlerde bile araştırma konusudur. Eşi benzeri görünmemiş bir kardeşlik şekli. Belki ileride zikredecek ama birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. İki tanesini hatırlatayım. Mekke'den gelecek olan muhacirlerden dolayı bazı kişiler evlenmelerini tehir ediyorlar niye hani bir hadise olacak gelirler giderler hizmet ederim diye değil ondan değil sadece akıllara durgunluk veren bir iş diyor ki falanca ile filanca evlenecek veya filanca aileden insanlardan bir kız alışverişi olacak ensardan olan bazıları diyor ki tarih bunu kaydetmiştir Diyor ki belki muhacirlerden bekar olarak gelen olur da Evlenecek insan bulamaz Ben evlenmeyeyim diyor Allah Allah. Belki benim talip olacağım aileden bir kıza talip olur Bu akla durgunluk verecek bir hadise Yani bir insan bu kadar mı duygularından Bu kadar mı her şeyinden feragat edebilir Bunun tarihte olabilecek bir şekli yok Allah için vazgeçme Allah sevgisi insanı bu noktaya getiriyor. Resulullah'a muhabbet bu noktaya getiriyor. Bunun izahını yapmaktan aciziz. Fakat bunlar olmuş. Hem de daha Peygamber Efendimiz teşrif etmeden. Etmeden. Diyor ki biz böyle yapalım. Mesela evleri var. Güzel bir evi var. Daha böyle gösterişli. Bir de böyle eskiden kalma babadan dededen evi var. Hemen o taşındıkları evi bir kere boşaltıyorlar ki. Gelen muhaciller hani biz size evimizi açıyoruz falan derler de çekinirler belki bizden kalmaya diye evi boşaltıyorlar mesela hani gelsinler de bak bu ev boştur diyelim de rahatlıkla gönül rahatlığıyla otursunlar diye bunun akılla efendim adetle binlemleri izahı yoktur bunu ancak Allah ve Resul aşkıyla ifadesi vardır bu bir bu kardeşlik o kadar ileri safhaya gidiyor ki yine tarihte kaydedilmiş olan İslam tarihinde Bunları inşallah ileride belki detaylı bir şekilde de anlatabiliriz. Öyle bir ahiret kardeşliği oluyor ki, tam ahiret kardeşliği. Mesela, muhacirle ensarı kardeş etmiş. Birisi başka yerde, birisi de daha başka bir yerde olabiliyor. Hicret etmişler. Çünkü Medine'de kalmıyorlar sadece biliyorsunuz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe kiramından, yani veda haccında, o hacda bulunan Müslümanları 120 bin civarında olduğunu söylüyorlar, alimler ve tarihçiler. Hani o 120 bin sahabi içerisinde Mekke'de ve Medine'de metfun olanların 15 bin civarında olduğu söyleniyor. Hepsi başka yerlere gitmişler, İslamiyet'i yaymak için. İşte bundan dolayı mesela ahiret kardeşi olmuşlar ama birisi bir yere gitmiş, sefere gitmiş, cihada gitmiş, bir yerde kalmış, birisi başka yerde kalmış. Birisi göçtüğünde ahirete intikal ettiğinde ötekisiye rüyasında görüyor ya manen haber alıyor geliyor cenazesine. Öyle bir kardeşlik. Hatta vasiyet ediyor ben hastalandım bakın benim ahiret kardeşim filanca yerdedir ona haber iletin. Cenazemde bulunsun. Birbirlerini böyle haberdar ediyorlar. Ve sayı da çok enteresan. 45 tane ensar 45 tane muhacir olarak. Toplam 90 kişi birbirleriyle kardeş olmuştur. Fakat tabi bu arada belki bu kardeşliğin nasıl olduğu hususunda değişik yorumlarda var. Mesela tarihçiler yine İslam tarihine e, çok büyük hizmeti geçmiş alimlerimiz. Mesela diyor ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mizaçları da birbirine tutan insanları birbirine kardeş eyledi diyorlar. Bu tespiti yapıyorlar. İşte, Mesela Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri. Gerçi Selman-ı Farisi Efendimiz daha sonra e, gelecektir Medine-i Hicrette yoktur. Adından da bilindiği gibi. Ve buradan kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. İleride gelecek ama şimdiden hazırlık yapsınlar. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatını şöyle baştan sona okusunlar. Bir insanın hangi devrelerden, hangi evrelerden nasıl mükemmel bir hale ulaştığını çok güzel görecekler. Selman-ı Hazretlerinin hayatı muazzam bir tablo gibidir. Muhteşem bir şeydir. O çocukluğundan itibaren hakperest oluşu ateşperest bir aileden gelip hakperestliğe doğru gidişi ve bu serüveninde Hristiyanlar vesaireye falan uğrayışı ve neticede hakperestliği şanına ve aşkına yakışır şekilde Allah Teala'nın hak nebisine kavuşması hadisesi Ve ondan sonra da bereketli bir ömür sürmesi Hadisesini muhakkak okusunlar Fakat nedir? Mesela Hazreti Mus'ab ile Ebu Eyyub Efendimiz'i Hazreti Ammar bin Yasir ile Hazreti Huzeyfe'yi Peygamber Efendimiz arkadaş ediyor Şu söylediklerimizden de anlaşılıyor ki Mesela huzeyfet ül Efendimiz de daha sonra Medine'ye gelen grup içerisindedir, Yemen'den gelen grup içerisindedir. Yani bu ahiret kardeşliği sadece muhacir ensar arasında değil veya dışarıdan da gelse hangi hicretten gelirse gelsin o muhacirlerle Medine'ler arasında olmuştur. Ayrıca ne olmuştur? Bu kardeşlik ve ahiret kardeşliği teessüsü ta son güne kadar devam etmiştir. Son güne kadar devam etmiştir derken iki cihan serveri efendimizin son günü gibi pek hoşuma gitmiyor. Ama neticede kıyamete kadar bu kardeşlikler devam etmiştir. Günümüzde de hala bu tarz şekilde ahiret kardeşliğini yaşatan ve birbirleriyle ahiret kardeşi olan insanlar vardır. Yine işaret ediyorsunuz eyvallah, araba geldi eyvallah. ama ahiret kardeşliğinde çok güzel bir detay var. Kardeşlikten eyvallah, bahsettik eyvallah. değil mi? Ensar ile muhacirin kardeş ilan edilmesi zaten vardı ama iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir de şahıs şahıs işte Muhacirlerden filanca ensardan filanca ile filanca filanca ile diyerek Böyle birebir bir ahiret kardeşliği teessüs edilmişti Fakat dedik ki burada güzel bir detay daha var eyvallah. Değil mi? Öyle söyledik yarım bıraktık Şimdi onu söyleyelim diye bakıyorsunuz ama istiyorsanız biz bunu biraz daha sonraya bırakalım. Eyvallah. Şu kardeşlik mevzuunda biraz daha okuyalım bakalım ne gibi bir hali varmış bu kardeşliğin daha neler söyleniyor bu hususta sizden dinlemiş olalım. Bu kardeşlik sayesinde Allah ve Resulünün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan muhacirlerin iaşe ve iskan meseleleri de hal yoluna girmiş oluyordu. Ensardan her biri, muhacirlerden birini evinde barıntırıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu, nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti. Mesela, sahabiden birisi, daha ilaki tarihlerde de dedik ya, bu devam etmiştir. Mesela sahabiden birisi bulunmuyorsa, namazlarda görülmüyorsa, ikinci ahiret kardeşinden soruluyor. Veya, ona haber ulaştırılacaksa ona söyle deniliyor. Bu aynı zamanda tasavvuftaki rehberlik müessesesi veya bir şekilde bazı kişileri beraber kılma gibi tasavvufta da insan terbiyesinde de kullanılmış bir metottur. Bu şekilde mesela deniyor ki filancanın durumu nedir? Hemen deniyor ki falan zat onun ahiret kardeşidir ona soralım diyorlar mesela. Bilmek durumunda anlatabiliyor muyum? Evet.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 Fedakarlıklarını gösteren şu teklifte bulundular. Ya Resulallah, hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür. Ancak muhacirler o ana kadar ziraatle meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerini pek bilmiyorlardı. Bunun için Peygamberimiz muhacirlerin namına ensarın bu teklifini kabul etmedi. Fakat Medineli Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ziraattan anlamayan Muhacir Müslümanlar sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar, onlar da ekip biçeceklerdi. Yani çare bulmak derken <gülüyor> mallarımızı nasıl onlara veririzin çaresini arıyorlar. Onlardan mal alma çaresini aramıyorlar. Hani onlar tarımı falan bilmezler. Dolayısıyla size yük olurlar. Böyle bir ortaklık yapmayalım diye. Ensar'ın bu güzel davetini, teklifini ne yapıyor? İki can serber efendimiz yapmayalım buyuruyor. Size yük olmasın. Ama çağrı üretiyorlar. Niye çağrı üretiyorlar? Ellerindeki, onların elindeki malı almak için değil. Kendi ellerindeki malı muhacirlere nasıl veririz? Ve çağrı olarak diyorlar ki ya Resulullah o zaman bunun kolayı var. Biz tamamıyla tarım işi, teknik işleri hani detayları onları belki bilemeyebilirler. Aşılamayı vesaire zamanında budamayı vesaire belki bilemeyebilirler fakat sulama kanalı açmasını işte tımar edilmesini toprağın açılması gibi hususlarda gayet rahat bunu yapabilirler diyerek bir şekilde yani ne yapalım edelim şu hurmalıkları da pay edelim derdiyle çare olarak bunu üretiyorlar. Evet sonunda çıkan mahsul ortadan pay edilecekti Resul-i Ekrem Efendimiz bu teklife razı oldu.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 Kısa zamanda bütün Arabistan her şeyiyle onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalacaktı. Çünkü kendi arasında ittifak eden, kendi arasında ihtilafa düşmeyen her cemiyet ve kurum o beraberlikleri nispetinde. Ne kadarsa seviyesi, birinci derece ise birinci derecede, onuncu derece ise onuncu derecede, diğer sahalarda da ne yapacaktır? Muvaffak olacaktır. Şimdi anlatacağımız mevzuya gelelim. 45 tane muhacir 45 tane ensarla kardeş ediliyor diyor. Peki Caher-i Serber Efendimiz onları toparlayarak siz fil filancayla siz falanca muhacirle diyerek taksim ediyor. O anda mecliste bulunanlardan hepsi taksim olunmuş oluyor. Yani muhakkak eşleştiriliyor. Hazreti Ali Efendimiz tek kalmış gayri ihtiyari merak ediyorlar kimle eşleşecek diye ensardan kimse de yok veya kimi çağıracak diye merak ediyorlar hatta birisi diyor ki ya Resulallah Ali İbni Ebi Talip yani amca oğlunuz o tek kaldı deyince Ali'yi kendime ayırdım görüyor. Hz. Ali Efendimiz de Allah Resulü eşleşiyorlar o zaman 92 oluyor 45 muhacir 45 ensar 90. Hazreti Ali Efendimiz, İki Cihan Server Efendimizle kardeş olunca hatta Cenab-ı Ali Efendimiz de böyle mütereddit. Acaba durumu ne olacak diye beklerken hani nasıl bir şey uygun gördüler diye düşünürlerken İki Cihan Server Efendimiz kendisini ayırıyor onu. Muhacir olarak mı kendisine ayırdı, Medine'yi Minöver'deki kayım olarak mı ayırdı? işte onu bilemiyoruz. Ama bir şekilde hem Ensar hem Muhacir'in birleşmesi babında düşünürsek iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neticede Medine-i de metfun olacağına bile işarettir diyenler var bu eşleştirmeden dolayı. Hz. Ali Efendimiz de, Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bu ikili eşleme durumunda kendisini Ali Efendimiz'e seçerek e, neticede bu ahiret Kardeşliğini de bu şekilde Beyan etmiş oluyor ve 92 kişi ilk şeyde, ilk etapta Efendim ilk sayfada 92 Zat-ı Ali Ve onların Hepsinin alisi olan Hazreti Fahri Alem Kendi zatı alisiyle Zat-ı Ali'ye Bir kardeşlik tevzüsü kurmuştur Bu sayıda Manidar mıdır bilemiyoruz 92 meselesi Onu artık Merak edenler kendileri düşünsünler Ama tabi Meşhur olduğu için söylüyoruz 92 İki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismi şerifi ile Bir şekilde alakalı Bir yer olmuştur Edilmiştir Yani kendi kültürümüzde 92 rakamının İsmi nebi olan Muhammed ismi şerifi de alakası Üzerine birçok ...şeyler konuşulmuş, yapılmış, hatta bu sayıların birbirini tutmasından ve bu isimle bu sayının birbirini alakadar etmesinden dolayı da... E, ...bazı dualarda, bazı tesbihatlarda farklı vüytler yapılmış ve okunmuştur. Ayrı bir bahistir o, fakat hatırlatmak istedik. Evet. Muhacirler, Ensar kardeşlerimiz bize mal mülk verdi, iaşemizi temin etti diyerek boş oturmuyorlardı... Bu imanlarından gelen gayrete zıttı. Her biri elinden gelen gayreti göstererek mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışıyordu. Bunun en canlı örneği Sa'd bin Rebi'nin yaptığı teklife cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf'ın verdiği cevaptır. Evet muhteşem bir misaldir bu hakikaten. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh sahabinin ticareti çok iyi bilen kısmındandır, ticaret erbabıdır. Ee, bakalım burada ne kadarını anlatacak, Ben bendenizle birkaç bir şey söyleyeceğim bu hususta. Evet. Büyük sahabi Abdurrahman bin Alp'ın verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretliydi. Allah sana malını hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göstermendir. Evet. Yurda ki sana mal verelim, mülk verelim yok diyor. Allah sizin manızda gani eylesin bir eksiklik göstermesin. Siz bana çarşının yolunu gösterin diyor. Yani nerede yaparsınız siz ticareti? Bana diyor ticaret yaptığınız yeri gösterin yeter diyor. Yani ben Allah'ın izine üstesinden gelir. Abdurrahman bin Af. Bakalım ne yaptığında anlatıyor mu? Ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürülen Hazreti Abdurrahman bin Af yağ, peynir gibi şeyler alıp satarak ticarete başladı. Resul-i Ekrem'in malının çoğalması ve bereketlenmesi hususundaki duasına da mazhar olduğundan çok geçmeden epeyce bir kazanç elde etti ve kısa zamanda Medine'nin sayılı tüccarları arasında yer aldı. Başka bir tarih kitabında da şöyle yazar. Hemen geliyor. Çarşıya geldiğinde bakıyor satılık bir deve var. Bu devein Kaça verebileceğini, en son fiyatı nedir? Onu soruyor. Ve diyor ki, Bunu ben senden alsam, parasını peşin mi istiyorsun? Yoksa yarına, ertesi güne vesaire bunu getirebilir miyim? Diye bir alışveriş. Yani alışveriş yaptığı kişiye soruyor. Alışverişini onun üzerine yapıyor. Diyor ki, Sen bunun parasını, Hani muhacir olduğu için de belki kolaylık göstermek adına, Kefilin olursa, kefilin varsa, Kefilin varsa, bunu bana bir hafta sonra verebilirsin diyor Ne kadara? İşte şimdi hatırımda değil Ama diyelim ki kırka aldı Alıyor o deveyi tımarlıyor Gayet güzel şeyine bakıyor Üzerine o devenin Oturulabilecek bir Taht yapıyor Hasırdan falan örerek Güzel bir şekilde Hani diyoruz ya hep e, Bazen aynı mamüldür ama onun ambalajı vesairesi Şusu bu sufadan bir Hizmet verildiği hissini insanda uyarır Demek o zaman ticari zekası Hazreti Abdurrahman bin hafta var Deveyi o şekilde hazırlıyor ve pazara götürüyor Daha fazla bir fiyata Yani o güzel Alınlı bir deve haline geldiği için Bakımlı ve güzel bir deve oldu Farklı da bir şey olduğu için Daha fazla fiyata satıyor Ve o ben seni şu kadar zaman beklerim diyen adama da Hemen götürüyor parasını veriyor yani hem sözünde durmasından dolayı, hem vadesi gelmeden parasını ödediğinden dolayı ilk ticaretinde de şöhret bulmuş oluyor. Ama ilk ticaretinin bu olduğu söylenir. Eyvallah. Hani Akıllılar Kitabı diye bir kitap okumuştum fi tarihinde. Orada Hazreti Abdurrahman bin Alfı da anlatır. E, tarihe mal olmuş zeka sahibi, akıl sahibi insanlarda. İşte Abdurrahman bin Alf radıyallahu anh daha sonra işte oranın o zamanın e, geçer malı, satılabilir malları hususunu da alışveriş şeyini de kurarak kısa zamanda zekat veren, zenginliğinden istifade edilen bir zat haline geliyor. Medineyi i Münevvere'de muhacir olmasına rağmen. Evet. Abdurrahman bin Al şöyle derdi. Taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı görürüm resul Ekrem Efendimiz'in duasının bereketiyle fazlaca servet elde eden Hazreti Abdurrahman bin Avf sadece bir defasında 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah tasadduk etmişti. Evet 700 deve çok büyük bir rakam. Yani 700 tane baya böyle büyük, işte arabayı şunu bunu hepsini satıp bir yere vermek gibi o zamanın parasıyla. Çok büyük bir rakam. Fakat bu Şimdi burada dikkat çekilecek mevzu tam program biterken de şunu söylemek istiyoruz. Hz. Abdurrahman bin Avf'a Resulullah Efendimiz dua etmiştir. Fakat Hz. Abdurrahman bin Af Efendimiz o sahada gayretini çalışkan olduğunu göstermiş, tembel olmadığını göstermiş, bu duaya bu şekilde masal olmuştur. Bu çok dikkat çekici bir örnektir. Yani bize de dua ise biz de altını kaldırsak da taşın oradan bir gümüş bilmem ne, yakut sebercet bulsak değil. Sen devamlı taşı oynatabilecek şekilde hareket edersen o azmin Allah'ın da Resul'ün de hoşuna gider. O duaya mazhar olmak için çalışmak icap ediyor. Yani her çalışan zengin olmamıştır. Fakat muhakkak zenginler çalışanlardan çıkmıştır. Zenginliğin meşru sahada yapılanını kastediyorum. Her çalışan Karun kadar zengin olmamış. Ne bileyim çok büyük serbest sahibi olmamıştır. Fakat Hı. zengin olanlar muhakkak çalışanlardan çıkmıştır. Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Burada da Cenab-ı Hak çalışanları sevdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hadiseyi ve bu hakikati anlatmak üzere el kâsib bu habibullah kazanç peşinde koşan, ticaretle uğraşan, elini emeğiyle bir şeyler yapayım da Geçindireyim Diye uğraşan insanlar Allah'ın sevgilisidir buyuruyor Habibullah'tır Çünkü onlar Her an yeni bir şey kazandıklarında O kazançla beraber Allah'ın sevgisini Muhabbetini kalplerinde bir daha hissederler Ve Allah'la hep bu imanı Ve muhabbeti tazederler Bu sırda Bu işi yapan insanlar da vardır Mesela esnaftır Mesela şu anda belki bizi dinleyen Taksicilik yapan arkadaşlar var Ne kazanacağını bilmez Ama Bismillah der yola çıkar Yolu adımlar arşınlar oraya gider buraya gider Bir gün 10 lira kazanır Bir gün 40 lira kazanır bir gün kazanamaz Ama neticede Allah'ın sevgilisidir onlar Neden Allah'a imanları vardır çünkü Zira ne kazanacaklarını Bilmedikleri halde kazanmak üzere Çalışmaya çıkarlar Ve her kazançlarında da Allah'a karşı imanları ve muhabbetleri bir kat daha arttığı için, muhabbet tazelendiği için de Habibullah olurlar. Sona sıkışmış bir mevzu gibi ama belki de şu an konuştuğumuz mevzular içerisinde en önemli mevzu diyebileceğimiz kadar ehemmiyetli bir şey arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bizlerde ve dinleyenlerde de tesirini inşallah. İnşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala ve es'adi nuri cemil enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin Cenab-ı dualarımızı niyazlarımızı kabul eylesin. Evet. Muhabbet bağımızı razı olduğu muhabbetler üzere kavi eylesin. Daim eylesin. Bizden dua niyaz eden gönlü muhabbetle bizlerle bizim bu anlattığımız şeylerle meşhur olan kardeşlerimizi de iki cihanda Mesud eylesin onları ve bizleri şerlerden, şerli şeylerden, şerli insanlardan, her türlü eşrarın şerinden onları ve bizleri muhafaza eylesin ve selam